Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sevgili sanatseverler, Fahir Önç, Oktay Demeci Hepsi stüdyolardalar, uyursunlar efendim Pardon, ismin bir daha güzel zikrederseniz Smart Fahir Öğünç diye geçer Benim koyduğum bir isimdir bu arada <gülüyor> <gülüyor> Günaydın sevgili dinleyiciler, günaydın Smart Fahir Öğünç Ve günaydın e <gülüyor> Moral. Eke Eke Eke Morales Ege Morales <gülüyor> Valla ya. Herkes valla. bir şey alıyor ya. Bugün ben çok ihmal ettim. Hiç Yok bir ver, ikinci valla. bir ikinci adım olamadı. Neden <gülüyor> ee... sen yaz boyunca ayakkabı alıyorsun pantolonun izsizimizi çıkarmadık yani. <gülüyor> e, Faiz hoş geldin. Dün hoş... yoktun. Dün yoktun. Yayında. Valla yoktum ama yani. Neler yaptın neler? Çünkü ee, biz dün bazı değişiklikler yaptık yayında. <gülüyor> E... Haberi gelmiştir sana. Dün ilk defa birbirimize terörist deyip eğlendik. <gülüyor> yani bir çizgi aşıldı modern sabahlarda. Vallahi bana ana... ben anarşiklik diye biliyorum ama. Yok yok terörist dedik ya. Dire direkt terörist. Artık herkesi terörist dendiği için bizim tabi, neyimiz eksikler. Ve... Biz başlatmadık ama yani yine Ses espriyi getirde, yaptık gibi de görünüyor. gaz bombaları uçuştu. Evet ya dünkü yayınınızdan sonra bakıyorum da yani olaylar eksilmedi. Tamamen provokatif eylemleriniz devam edecek. Ama benzer. nasıl güldük terörist dedik birbirimize. <gülüyor> ya Allah ya. <gülüyor> yayın sonuna kadar o espriye güldük. Ama ya. sana da yakışıyor ya. Terörist, terörist mi? Oktay Demirci. Burada. <gülüyor> Shotgun. Ortaya alırsak daha güzel olabilir. Oktay terörist Demir. Oktay senin ortaya olmuyor. Mesela bu ben de dün Alin yemeğini bitirmeden sofradan kalkınca terörist diye bağlı. Ah benim terörist kızım diye mi? Ay ama tam o teröristlik ay. yaptı. Tam terörist o yani. Terör. Terör değil de nedir bu? Yani? Nedir? Başka bir açıklaması olabilir. olabilir. Ha şeyde tenis turnuvasında yuhlamışsın, ha yemeğini yemeden sofradan kalkmışsın. Hem de ikisi de eşit derece terör. Ben sana terör. bir şey söyleyeyim mi? O gizli gizli yiyordur da. Tam bölücü terörist ya. Bu falan gidip yiyordur yani. Tam bölücü hani, terörist. Yemeden olur mu ya? Kime çekti bu kız böyle? Babası da böyleydi bu da. O da teröristti. Pis babası. <gülüyor> Öyle demeyin dinliyordur şimdi. Dinliyor muydur? Kıyamam. yok. Aa, kıyamam. yok, yok. Terörist değil. En fazla anarşik olabilir Tabii. yani. Dün genç yetenek olarak e, senin oturduğun Sandalyeye oturdu Fahir. Ve daha için. da doldurdu sandalyeyi. Ya ama biraz da yerini değiştirdik tabii o sandalyenin. Yani öyle sanki hani ben kalktım o geldi falan gibi öyle düşünme. Yani. Şimdi... 23 Nisan'da bir daha şey yaparız o zaman ya. Karşıya da Selin'i koyarsın. 23 Nisan'da çok rahatız hakikaten. Vallahi, ben gelirim, ben yani senin yerine, yerine şey de bürge geçsin olsun bitsin ya işte. Valla o gün bir rahat ederiz ya. Giden rahat rahat bölücülüğümüzü, teröristliğimizi yaparız yani. <Gülüyor> Buyurun efendim ne Ne yapıyorsun? bu ne oluyor? Ne bitiyor dünya? Slogan mı atacaksınız? Ne yapacaksınız? <gülüyor> Valla slogan mı atacaksınız? Ne, ne yapacaksınız Yapın. Ben e, bir manifesto hazırladım dün ama onu evde unutmuştum. Onu... Bastırdın mı yoksa mail mi attın manifestoyu? Valla güzel Excel'de hoş bir manifesto hazırladım. Ama manifesto da Excel'de <gülüyor> hazırlanmıyormuş ya. O da saçma oldu. Neyse canı iyi olsun. E Oktay neler oluyor? <gülüyor> neden? ben e, bir, iki, e, bir iki gelişme var. Ee, i̇klim ne? değişikliği deyince akla gelen e, kasırgalardan biri. Sendi. De. İklim deyince akla gelen ilk ismin ben olmam gerekmiyor mu Oktay? Yani ikinci defa iklim değişikliğiyle ilgili moderatörlük yapacağım. Hmm. Oğlum senin havan kime ya? <gülüyor> havan se. kime yani? Bir iki sefer daha yapmak lazım. Türkiye'de birkaç abi isim abi. var işte. Bir tanesi o NTWDSS abi var. O işte hava durumu deyince o var. Sen Smart Fire'ın sen ben de Moderatör Ege canım Hangi Ege Kayacan'ın selamı var? Moderatör, Moderatör Ege Kayacan Doğru yalnız adam bu Mesela ben de bu sene başlıyorum moderatörlüğüm Oktayı da yetiştireceğim Valla güzel siz ekşişliğiniz falan Alanlarımız farklı ama, ama. Ha, iyi. Bize de bir şey ayarlarsanız Ama olur. sen Smart olarak şey yaptığın için ya. Başta yanlış seçtim işte tercih i̇şte Üniversite sınavında bir öyle bir hata yapmıştım Bir de şimdi o tercihimi kötü kullandım Moderatörlük değil de iklim e, değişikliği sonucunda e, milyonlarca insan için hayati e, besin kaynağı haline gelebilecek bir ürünü ortaya çıkartmış bunlar. mı? Hayır ya. Turta o, mı? Turta değil ya. Milyonlarca diyoruz. Milyonlarca milyonlarca. Milyon, milyonlarca, milyonlarca milyonlarca insan turta geldi. Şilen mi? Abi şimdi hava sıcaklıkları Anca artacak. Şimdi bak tamam. Mantık, hava sıcaklığı arttı. Mantık kuralım. E, hava sıcaklığı arttıkça e, ne bu ya? Ha, etkisi artacak daha doğrusu daha kolay yetişecek bir e, şey bu. Ne bu? E, Zevri Pancar. Evet. Meyve diyebiliriz buna. Pancar. Patis pat mi? Okay, ben pat şu ismi. daha fazla pancar denmesin diye fail müsaade edersen pancar değil. <gülüyor> Hatta pancar değil. E, geleneksel ürünler iklim değişikliğiyle mücadele ederken e, insanlar yeni ve daha farklı ürünlere alışmak zorunda kalabilecek eee. ama bugünlerden Aa, böyle bir oluşturulmuş tamam. bir Anladım brokoli. Hmm, değil, fayr. değil bir şey. Alıştığımız şey değil ya işte kivi mi? Evet Ege, hakikaten hiç alışkın değilim. Onun o kıllı yapısı zaten beni benden alıyor. Kıllı yapısı zaten onu sıcaktan koruyor. E, Tabi canım yazın sıcaktan, kışın soğuktan korur. Kıllı kiwi. kiviye sıcakta bir şey olmaz diye laf var zaten. Çalmaz diye de devam ediyordu. Manyok ve Börülce. Ne? Aa, deniz Börülcesi mi normal Börülce mi? Manyok demiş ya Manyak. manyok ne? Manyok. Manyak gibi bir şey herhalde ne bileyim. Manyok ve Börülce e, tarımda giderek artacak etkisi ve esas demiş. Tarım dedi noktayı dur bir bakayım. Ben de şey söyleyeceğim hemen ne akabinde, Börülce dediği için, onun akabinde de bahçelerlerde Börülce'yi mi? söyleyebilir miyiz? Söylesen o sırada. Tamam. Bahçeler da Börülce, bahçeler da Börülce, oynar, oynar gelin görümce, oynar gelin görümce. Tamam yeterli. Ne olacak şimdi? Gelecekte Börücü'ye mi doyacağız? Yok Börücü ve Manyok dediği şey e, ne olduğunu bilmiyoruz onun ama yani biraz artacak bir şey. Ama esas demiş uzmanlar muz. O muza değil, de, o değil de esas muz, muzu demiş. Esas Mesela, muza yatırım yapan kazanacak demiş. Mesela, gelecekte insanlar peklik çekerek mi yaşayacaklar? E, artık yani çekilen tek sıkıntı peklik olsun. yani. Muzum, artık onu da, onun da çaresi var. Dayan yanına ver kayısıyı kabunu. Kayısı yok, kabun yok. Yok, yok abi. Niye bitti mi? Mayon yiyip... Hiçbir şey yok. Kabak var bir tek. Kabak alabilirsin. Bal mı su mı, yok. mı Normal kabak. Süp... Normal, düz kabak. Düz kabak. kabak, düz kabak. kabağı değil. Evet. Ee, o o kabak alabilirsin. Onlar bir dengeleme yapar diye düşünüyorum. Hocam bunları yani. nasıl yiyeceğiz? Oral yolla Fahir. Hay ona anladım. Kızartıp mı? Ne yapıyoruz? <gülüyor> ha. Ee, vallahi <gülüyor> mayon şeyini yapacağız herhalde. Mayon haşlaması güzel olur. Böyle türlü yapacağız. Türlüde de iki tane de türlümüz var. İki türümüz var. Bir böğretimiz var. Bir manyomuz var. Başka bir türlü oluyor mu? Olmuyor efendim. Başka türlü olmuyor. <gülüyor> Muzu da istediğin gibi. Çünkü muzun da kızartması olur, şey olur. Aa ben onu çok güzel şey yaparım. Muz split yaparım. Bak. Çok güzel. Akşama ne var? Akşama güzel bir muz splitimiz Genç yaparım. Geç kız rüyası dediğimiz tatlı. Çok yaparız. güzel olur vallahi ya. Ondan sonra kızartmasını yapar mıyım? bakayım Yap yaparım onu da yaparım. öyle soya fasulyesi falan diye bir şey kurmayın kafada soya tamam. fasulyesi falan bitti mi uçacak mı tamam uçacak yani soya fasulyesi nesli korumaya al alınsa yeridir, yeridir. yani <gülüyor> hava sıcaklığı değişecek çok hassas bir şey soya fasulyesi muzu ee, kızartsan sarımsaklı yoğurtla güzel olur mu Vallahi sarımsaklı yoklu yok ayakkabını mu? bile yiyebilirsin. Evet ben bana da çok güzel olurmuş gibi geliyor. Çok güzel abi. olur tabii ki. Ama tabii ucuz bir ayakkabı olmasına dikkat edin. Muz ucuz o kadar değil şey. Ayakkabı ucuz ayakkabı. muz <gülüyor> değil. <gülüyor> Ay. Ayakkabı değil. Deneme yani. aşamasından. Ben onu bir deneyeyim evde. Ben bu yeni aldığım ayakkabılar... Yok onu yapamam olmaz ya. Olmaz olmaz. Yapamaz saniye. Fakirin eti olan hangisi şu anda biliyor musunuz? Mercimek mi? Fasulye mi? Börüceymiş Börüce. ya. Hadi ya. Evet. Deniz börülcesi değil herhalde değil mi? bu şey? Egeciğim beşincidir deniz değil. Hak Şimdi pancar diyorsun bir deniz bölücesi ya. Öbür Bu hastası de, oldu ne adam. Ne onun adı ne benekli bölüce diye mi geçiyor? Hangisi? Benekli bölüce diye. Öbür bölüce ne ya? Ya normal öbür, kara börülcesi Öbür bölüce. Kara bölücesi. Sen <gülüyor> ne bileyim ayırıyorsun evet, deniz bölücesiyle. korku filmi dakikaları başladı. Kara bölüce. <gülüyor> İnsanlığı ele geçiren bölüce. <gülüyor> Dev bölüceler böyle. Jaws gibi. Böyle açıyormuş kabuklarını. Laf yalıyormuş. <gülüyor> i̇şte, taneleri görünüyorlar ya. Çiftçinin dostum Modern mi? Sabahlar'da bürünce dosyası kapandı Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar yani İsteyince güzel de söylüyor O yani. şey gibi ya Şey müziği gibi <gülüyor> Bak Yavaş çalınca çok duyarlı Hababam sınıfının, Hababam sınıfının müziği gibi Bu, Bu da yapalım. zaten Melik Kibar şey Melik Kibar bestesi Evet neler oluyor neler bitiyor Akıllı <gülüyor> telefon özel bir e, akıllı, akıllı telefon marjası. Akıllı Smart Fahir'e dönmemiz gerekiyor. <gülüyor> Buyurun benim. Hoş geldiniz Smart Fahir. Hoş geldiniz Smart Fahir'e dönmemiz gerekiyor. Teşekkürler lütfen. Yoksa Buyurun. Fahir Smart Öğünç'ü diyelim. Smart Fahir diye. Smart Fahir diye. Türkiye'ye Smart'ı benim dedem getirdi. Hiç. Smart Fahir'in öncüsü de teknolojiye feryat. Feryat Digan. Ne olsun? Feryat Digan. Yine bağırmalı bir köşe dinleyiciler. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler hazır olun. Bağırmalı olacak. Smart Fire ile Figen Teknoloji. Evet. Sen, o olacak herhalde. otogaradı. Benim da mı olacak? Senin, senin <gülüyor> <izin> <gülüyor> haberin olmadı mı? İstifa edeyim. Oktay <gülüyor> bana bakıyor çaresizce sevgili. ne oldu ne oldu? ben bekliyorum. Sen bir açılış şey yap. Smart's evet. o Oktay da Celal yeni teknoloji. Evet tanışa. sevgili dostlar bir kez daha Feryat Figan teknolojide Smart Fahir'le berabersiniz. Değerli konuğum Oktay Demirci, bugün stüdyo konuğumuz. Evet Oktay, neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda? Merhaba, teşekkür ederim. Hayırlı olsun programınız. Dekorunuz yeni galiba. <gülüyor> Dekorumuz güzeldir. Ee, özel bir e, akıllı telefon üreticisi, markası. İsim vermek istemiyoruz Biz yalnız Biz Bizi kullanmıyoruz ama Siri'yi biliyoruz değil mi? Neyi biliyoruz? Siri. Biliyoruz, Siri. evet. Asist, asistan asistan telefon diyi, evet. Çin'deki kullanıcılarına fuş hizmetleri bulmakta yardımcı oluyor. Affedersiniz edersiniz mu? İşte feryat çıkan başladı. Efendim teknolojiyle fuuş. <gülüyor> Programımızdaki ses düzeyi <gülüyor> duyma bozukluğuna yol açabilir sevgili insan. <gülüyor> Valla öyleymiş yani arıyor musun daha doğrusu ne yarıyor? Soruyor musun aramıyorsunuz zaten kadın değil mi? Kadın erkeği de var Siri yani albaya. Ona bir şey yapıyor Siri. Siri de ba baba de ba diye. Ba ba, ba ba mı yapıyor? Öyle bir şey mi? Adresleri veriyor ya. Açık açık soruyorsun. Hmm. Ee... Hiç utanmadan soruyorsun. Tabii öyle tabii. Bir... bir durumumuz var. Yani Çin'de e, oluyor bu. Aplikasyon mu bu? Size en yakın fuhuş yeri diye. E, ya evet o, o şekilde adres veriyor direkt. Buradan çık Düz Google'dan da Sen gösteriyormuş onu. Sen şuradan git ondan sonra. Sonra Çin'de tabii bu rahatsızlık, rahatsızlık yarattı. İşte avukatlar, Çocuklarımızın elinde bu aletler yarın e, öbür gün. Eskort hizmetleri ve genel evleri tavsiye etmesinin toplumsal istikrarı tehdit ettiğini belirtince. Ondan sonra şimdi değiştirildi Siri'nin şeyi. Şimdi ne diyor? Valla ben karışmıyorum diyor. <gülüyor> Valla direkt sorun. Çin'de soru, sorunca Siri'ye. Bir yanlışınız var galiba diyormuş. Bunu mu demek istediğiniz demiyor mu? Ya da bu atta birisini bulamadım diyor. Ben sana at mı sordum diye mesela bağırınca da... Bir yanlışınız var. Biraz daha üstelince bir yanlışınız var galiba diyormuş. Bir yanlışınız var diyormuş. Yani anlayın yanlış yoldasınız diye... Siri şey yapmaya çalışıyormuş. Bir ara şey soruluyormuş. En iyi akıllı telefon hangisi sorusuna başka bir markanın şeyini veriyormuş ya. Marka e, ve modelini veriyormuş. Ama o onun ne? Şey Ali cenab -lığından. yok yok alçak gönüllülüğünden. Alçak gönüllülük değil mi doğrusu? Sonra değiştirmişler ama. Hemen 2-3 hafta sürmüş. Hemen değiştirmişler. Başka akıllı telefonlar da mı var? <gülüyor> bir şey demişler. <gülüyor> Saçma sapan bir şey yani. <gülüyor> Bakalım var mı ya? Sirin'in özelliği var, ya. var mı? Bilmiyorum ben çok ayrı bir şey Bebek bilmiyorum. sesiyle konuşmam. Var tabii minno özelliği diyorsun. Minno özelliği. Var var. Ay, Siri... Çok sevimli bir telefon olur o zaman. Siri minno diye Çünkü geçer. dünyada en sevdiğim şey bebek sesiyle konuşan kadınlar. Erkekler mi daha çok seviyorsun kadınlar Erkekleri Erkeklere bayılıyorum ayrı. Evet, ben de erkekleri daha çok seviyorum. Çünkü onlar daha az ya. Az bulunuyor. Ee, öyle bir şey. Çin'deki bu düzeltmeden de abi edelim. Bu bitti edelim. mi? Devam ediyor mu? Ne? Yani bir ara çok üstüne gidildi ya o kadınların bebek sesiyle konuşmasının üstüne. İzel çünkü bir ara katıldığı her programda bebek sesiyle Bebek sesiyle şey sesi değil sonra. çocuk konuşması diyorsun. Ya. Aman İzel yaptığında da daha İzel Çelik Ercan yeni soğumamıştı yani yeni almıştı ya. Çok oldu ben İzel'i... Zaten İzel öyle... da aldı diyorlar ya. <gülüyor> çocuk sesi. <gülüyor> Gerçi sonra bu yüzüklerin Peki, tane efendisi... tane çocuğu olan ya. adamsın. Bir tane güzel bir çocuk taklidi at be adam. Vallahi bak şurada içim parçalanıyor. İki çocuğu olan adamsın. Bir ne çocuk gibi lan? konuşurdu. Hayır Ege'nin Rasim o zaman Kütah dışında başka taklidi yok. Bilmiyor musun sen bunu ya? Adamın üstüne niye giriyorsun? Orası taklidi da doğruya Oktay. Orası Cem doğru. Karaca taklidi. Ha, doğru aslında evet. Biraz şöyle eşevesem bunun tükürbümü... altında ne <gülüyor> ceğerler var? Tükürdüğümü <gülüyor> yaladım resmen. Sen bırak ben yalarım seni tükürdüğümü. yalamaçlı maçlı Oktay Demircu oldum. <gülüyor> Ee, o yüzden ya üstüne gitti adamın. Bilmiyorum ya o konuşma bitmedi galiba. Galiba şeyle bitti o. Yok, Yüzük, yok. Yüzüklerin efendisine kıymek mi çıktı ya? O bebek sesiyle konuşanların aynı olduğu ortaya çıkınca sevimsiz olduklarını fark ettiler. Golum, golum mu? Gollum'dan, tabii. Çocuk sesiyle Gollum Çocuk sesiyle aynı. konuşan kadın bir anda gözümüzün önünden gidiyor bir goluma dönüşüyor. Nasıl aynı ya? Çok korkunç. Ha diyeceksiniz ki çocuk sesiyle konuşan da tabii korkunç. Kadın ama kollumun sesini ben korkunç hatırlıyorum ya. Bakayım. Rahatsız edici bir tarafı vardı yani Gollum'un şeyinde. O dede çok... onun saçları beni bozuyordu ya Vallahi Adam ya git ektir ya oğlanları kestir. <gülüyor> onu görünce Gollum. şey yani benzetmek gibi olmasın. Yani yanlış anlaşılma olmasın da hep şey aklıma geliyordu yani. Ziya abi mi? Yok Ziya Nasıl abi. mahalledeydi o senin aklına gelemez zaten. Eski milletvekili bakan vardı Esat ya. Esat Kıratlıoğlu mu? Esat Kıratlıoğlu Hı -hı. aklıma geliyordu. Rahatsız oluyordu. Sen yani. bir de Gollum'u yüzerken gör. <gülüyor> Hayır. Mesela hayal etmeyi istiyorum. Asya'dan <gülüyor> Avrupa'ya yüzüyoruz. Akıntıya <gülüyor> ters önde bir de. Saçlar havalanmış. Aynı olur. Aynısı. aynısı. Gözlükle mi yüzüyordu Esat Kıratlıoğlu? Bir ara sor yok hep gözlüksüz yüzüyordu da sonra gözlük. Çünkü onu da biliyorsun arkasından lastiyle kafaya takman gerekiyor ya. Ee, Saçlara tabii bir uygulama. Sudan çıkmış Esat Kıratlıoğlu'na dönmek diye tabir tam <gülüyor> dilimize oturuyordu. Ee, <gülüyor> sayın eski bakanımız bıraktı yüzmeyi. Neyse. Sonra Kürşat Tüzmen'e devretti. Tabii bayrağı aldı verdi onu. Şu anda kim yüzme, yüzme deyince akla gelen bakan? Kürşat Tüzmen başka yok. Aa, yok bakan, bakan yok bakan. Yüzen yok. Kabinede kimse Kabinede spor, çift yok. Kabinede sportif bakan, spor mi? bakanını geçen gün eşofmanlı da gördük biliyorsun. Nerede hareket orada bereket diye bir kampanya vardı ya. Öyle mi? Sağlık için hareket mi işte böyle hani herkes herkesler spor yapsın diye. Orada da Eşofmanla gördüm bir de dart şey atarken gördüm yani yüzerken maalesef herhangi bir şeye rastlayamadık. Yüzme. Aradığınız kriterlere uygun görüntü elde edilemedi. İhmal edildir. Yüzme yine ihmal ediliyor. Maalesef. Üç tarafı denizlerle içerilir <gülüyor> Maalesef. Amerikalı oyuncu Champagne'i biliyorsunuz. Bilmem mi? O şamp meşhurdur? Şampan. Şarkısı si vardı ona. Sinir sinire kesme sahnesiyle. <gülüyor> sinire kesme dedi başka? Onun şey vardı ya şarkısı. Ne vardı? Champagne. Huu, Eddie Murphy. Huu. Öyle bir şarkı yok muydu ya? <gülüyor> Bütün Hollywood yıldızlarının <gülüyor> o şarkısı vardı. Evet. <gülüyor> Şampan <gülüyor> ee, Bolivya'nın geleneksel koka bitkisinin yasallaştırılması için tamam. elçi olarak atanmış. Abi, bitkide sıkıntı yok da sonra ondan bitkiden yapılan şeyde sıkıntı var. Ama ama işte kötü niyetli insanların elinde muz da çok kötü bir hale gelebiliyor. Hadi ki koka'nın ne güzel haşlamasını yap. İyi. Ben biraz Böyleye koy. Yani yayınımız el verirse sorgulamak istiyorum. Fair kötü niyetli bir insanın elinde muz <gülüyor> Ya da yayından sonra da konuşabiliriz <gülüyor> eğer gerçekten kötüydü olsan. Ya duyuyoruz biz neler neler oluyor duyuyoruz hep şeyler her şeyler duyuyoruz yani. Onlar oluyor böyle. Doğru valla Bolivya'da e, direkt devlet başkanı Evo Morales'i biliyorsunuz. Evo evet. Morales bu da bize bir Morales. Fönlü. <gülüyor> e, işte iki, iki tane Fark... var bir Evo Morales var bir Ege Morales var. <gülüyor> O gömleğini giydiği zaman bir anda adam Ege Morales'e dönüyor. Fönlü saçlar diye geçer Evo Morales. Evet. Ee, doğuştan fönlü saçlar diye geçer. Evo Morales direkt elçi olarak atamış şampiyeni. Şampiyeni. Şampiyenim, Allah razı olsun. Şampiyen Allah. meraklılığıyla mı tanınıyor? Ee, Botaniye. Şampiyen tabii meraklı olması sorgulaması, sinirli yapısı sakinleştiriyormuş şeyine. işte ya. Hemen bir sinir olunca hop dil altına bir yaprak koyuyorlar. Ama öyle. Açlığa, yorgunluğa ve yükseklik korkusuna karşı bir. kullanılıyormuş Bolivya'da koka bitkisi. Hmm. Sonradan çok, işte çok kötü yorum. niyetli insanların elinde. Tabii bu ki olarak. kokain. Ay bura çok yüksek. <gülüyor> yok bana bir çok yüksek geldi yani bu. Ta buraya yüksek geldi. Yani. Ayaklarım değil <gülüyor> mi? Tabii ki koka bitkisi kokain yapımında da kullanılıyor ama öyle bir şey yok. Ya da alakası yok. Alakası yok, öyle alakası şey yok. be yavrum. Ee, tamamen yüksekliğe karşı. Ee, şey yapılacak. Ve... Ona bakarsan filmlerden gördüğümüz kadarıyla eroini eroin bitkisini de kaşıkla kullanıyorlar. Kaşıkla mı yani şey? O zaman, Ama zaten bunlar öyle. ilk başta zaten çok özür dilerim. Gerek kokain olsun gerek heroin olsun. Bunlar hep ne için kullanıldı? Şifa şifa. Tıp, şifa, şifa, şifa, şifa niyetine mu? şifa niyetine kullanıldı. Turş. Kötü niyetli insanların Turşusuna elinde Tursusuna tat katmak için <gülüyor> kullanıldı. kullanıldı. kullandığını ben biliyorum. Kimli bile var. Müdürlerin söylediğine göre. Neşeli günlerde miydi neydi? Tursu neyle yapılır? O kadın bağırıyordu kokainle yapılır. Hayır kokainle yapılmaz öbürü yapılır. yapılır diyor. Ben sizin oğdunuzum diyordu ondan sonra orada faz geçiyordu adam. Evet doğru. Kız meselesinden kavga ediyorlardı onlar. Tuncay. <gülüyor> Oktay hatırladın. Hatırladın, Tuncay, hatırlattın. Çalışıyorum Tuncay. İngilizler dövme şampiyonuymuş. Dövme mi? En dünya üzerindeki en çok dövme İngiltere'de yapılmış bugüne kadar. Yazın evet. bunu bir yere. Bu arada e, dinleyicilerimize de meraklılarsa eğer e, ne tarafa gidebilirler şeye? Ne? Kaş, kalkan taraflarına Hı -hı. gidip Yaşta İngiliz dövmesini de görmek istiyorlarsa, ha, zaman evet. içinde pörsünmüş dövme görmek istiyorlarsa... ...Türkiye'de bir pörsünmüş dövme cenneti oldu İngilizler sayesinde. Kaşkalkan mı? Kaş, Kaş, kalkan kalkan zaten bir nerede, İngiliz, İngiliz in... tabii yetine geçti. Dalaman, neredeyse. dalaman. Dalaman civarında. Dalaman. Dalaman. dalaman. Gözlerini alaman diye de bir sloganı var İngiliz dövmesinden. 20 milyon kez dövme yaptırılmış. Ne bu ya? Biri sayıyor mu bunu? Nasıl tabii bir... abi onların şeyi var. Dövmeciler şey veriyor. Nasıl böyle AVM girişinde kapıda tık tık tık tık tık, tık sayıyorlar ya. Hı hı. Aynı şekilde. Muratçı sen kaç tane dövme yaptın? 200 sen 500 falan diye topluyorlar 20 milyon. Bravo. 20 milyon. Onların nüfus sayımında falan diye şey yapıyorlar. Bakıyoruz ki var başka yerinizde dövmeniz var. Kaç kişi yaptırmış olabilir 20 milyon dövmeyi? Kaç kişi mi? 20 milyon dövmeyi Bak, 5 5 şey, milyon. Şey, kraliyet ailesinin kişi. var mı dövmesi? Kraliyet ailesinin arması var. Vardır ya. Armasını dövme olarak yapıyorlar Bunu soruyorum. Var. Şey yaptırırım. Şey mesela mesela. Yeni gelinim. Şu atıyorum, Kraliçe olma. Ha onun belinde var galiba. Yeni gelinim, yeni de vardır ya. Neydi yeni gelininin adı? Cambridge Düşesi. Kate düşeriz. Kate. Kate. Kate. Catherine. At Catherine. Catherine'in Catherine. Catherine belinde var. 5 milyon kişi mi Oktay? Kaç? Bilmiyorum ki o sayı yok. Ben sadece tahminlerinizi almak Ha. Yani dövme yaptıran duramadığı için. Duramaz evet. Nasıl durama? Durama. En az 2-3 tane yaptırma. Sen durdun. Ben durdum. Ben çünkü sevmedim. Sen dövme zaten için. dünyanın en şey dövmesini yaptın. Fakir yani, yoksul yok. dövmesi. vallahi hakikaten ya. 5 lira mı verdin? 10 lira mı verdiysen oradan gerçi böyle dövmeyi ucuzlaştıracaksın. Ondan sonra herkes diksinecek dövmeden. E, şey kendi kendine bir söz vermişti. Üniversiteyi kazanırsa en ucuz yerli dövme diye. <gülüyor> Onu yaptıracağım demişti. Üniversiteyi kazandığı sene o dövmesini yaptırdı. En ucuz yerli dövme. Hiç anlaşılamamış o dönem ama sonra, sonra zamanla çıktı. Benim üniversite sınavı zamanı her şeyi tekrar alıyor. David Beckham. David Beckham 40. Dövme deyince ee, çok ünlü dövmesi deyince. deyince, deyince çok, çok dövmesi her varmış. bir yerlerini dövdürmüş. Benim daha sıfır ben çok utanıyorum aslında ya. Herkes sırayla söyleyebilir sevgili dinleyiciler. Oktay senin de sıfır değil mi? De Temizsin, de sıfır. değil mi? Tabii. Clear. Bak İngilizler öyle diyor. Clear. <gülüyor> Tabii biraz daha İngiliz aksanıyla da ben şu anda tam Son yapalım. yıllarda ama e, artmış bayağı artmış. Son yıllarda İçin bayağı. çıkmış. Bu e, belgesel kanallarındaki programlar var ya. Onların çok etkisi var galiba demiş. Boş konuşan biri İngiltere'de. <gülüyor> Neye bağlayacaksın? Herhalde belgeseller veya e, internetten de olabilir. Ne demiş belgesel izleyenler? Çünkü internete giriyorsun, tatu yazıyorsun. Bir sürü tatu çıkıyor. Tatu. E, onu gören insanlar ne yapıyor? Tatı, tatucu, tatucu, diye, tatucu, tatucu geldi diye onların mahalle arasında En iyi yerli tatucu var. diye geçer. Ay Hadi o zaman madem öyle bu hadi saatini de kapatalım. Bu mevzuyu burada kapatalım O zaman güzel bir reklam seçkisi Gidiyoruz Diz Selan'da Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın Sevgili dinleyiciler reklama kadar yaklaşık bir 7 dakikamız var Bu 7 dakikaya 4 temel espri 3 de kelime esprisi sınırmayı düşünüyoruz Hoş geldiniz bir kez daha Merhaba Merhaba Böylece de <gülüyor> her, her kelimemiz bir espri Öyle bir, yani evet sanki nerede, ben de hepsini o te... geçiriyorum Bakıyorum Hiç olmuyor Şu dahil şu anda esprilerden biri kullanılmadı sevgili dinleyiciler şu, Az önce söyledim ben. İngiltere'de bir şey tartışılmaya başlandı Bu orta hakemlerde mikrofon var ya Evet O mikrofondaki Ama çalışıyor mu acaba diye mi Yoksa havasında mı koyuyorlar Öyle bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tartışma olmuyor Bence yana... sırf havasından takıyorlar Şimdi e, kullanılan bu mikrofon sisteminde Yan hakemlerle işte orta hakem Efendim e, kule falan haberleşiyor ya. Evet. E, demişler ki bu e, bir ırkçılık tartışması e, var ya İngiltere'de futbol sahalarına Hı -hı. kadar indi bu ırkçılık tartışma. Bu kaydedilsin demişler. Konuşmalarımız geri geri kayıt altına alınmaktedir. araba dikkat arap arap arap dışarı vurdu arap diyevi şeyi. Valla hakemin e, oyuncuları ırkçılık yüklü sözler söylemesiyle ilgili en son e, Chelsea Manchester United maçında. Öyle bir olay oldu. Dediler ki Hı. o zaman bunu kaydedelim. Kaydedelim evet. abicim. Herkesi kaydetsinler. O zaman Kaydet. sen hakem mi yapıyor? Vallahi bence herkese mikrofon takılsın bütün futbolculara da. Kayıt cihazı. Ufaktan şeyler var ya. Futbolculardan var zaten. Çok ceza alan vardı. bugüne kadar hiç hakem ceza almadı. Çünkü hakemi yani e, bir şekilde hakeme laf edenlerin böyle bir başka bir tip. Ya bunun başka mı var falan filan diye böyle düşündükleri için bir delir olması lazım yani. Ha. Doğru. Orada tarafsız bir şey yok yani taraf diğerleri. Mahkem tarafsız. Şimdi o yüzden kasede kaydedelim demiş biri. Bant İyi demiş. Banta çekecekler yani. Banta çekecekler Sonra da hepsini yani baştan sona. Onları da sonra şey yaparlar. Vava aktarırlar. En güzel şey olur. En güzel şey hakikaten ya. Başka evet. bir takım özel konuşmalarda şeylerde olur mu bilmemiz. Yani. Teknolojiyi oyuna katmadılar değil mi? Hala Hakan, gö Hakan. Hakan gördüğü kadarıyla karar veriyor. Hayır evet yani. Yukarıdan şey ya. Teknolojiyi, demiyorlar. Hayır, hayır, teknolojiyi şu kadar kattılar. Gördüğü ve inandığı şeyi doğrultusunda. Mesela işte çizgi hakemleri oldu ya arka Hakan. tarafta işte. Ama işte o da teknolojinin en güzel bize şey oldu işte. Adama adam arttırdılar yani. Ha yeni hakemler geldi. Ya İstikdam hakem. yaratıldı i̇stihdam yani. Istihdam yaratıldı. Ne kadar güzel. Çünkü Çok... yani yoksa öyle yok efendim şurada oradan bilgisayarda koy. Çünkü biliyorsun tenise geldi ya o teknoloji. Onu da belli haklarda Şahin göz diye bir şey var ya. Ya. Şahin diye geçer. Ben şeyde kullanmıyorum ya. Eagle Eye var mesela şeyde. Eagle Eye, Cherry var bir şeyde. Angry Birds'de hiç kullanmama gerek kalmadı. Bu Sevgili arada çok özür Bir kelime esprisi hakkımızı kullanmış olduk. Hay Allah ya. Onu da ben çok fütursuzca harcamış oldum yani. Şimdi tenisle hani dışarı mı çıktı içeri çizgiye değdi mi mi hoppa orada bilgisayardan herkes bakıyor kameralara. İtiraz ediyorum diye onu da işte atıyorum bir sette her e, oyuncunun 3 tane hakkı var. Eğer yanlış itiraz Aslında etkin, tenisle ilgili hiç konuşmayalım çünkü tenis tenis. Tam böylece ya. vallahi yani. Vallahi yayınlar, özür dilerim. Ben de özür dilerim. Çocuklar olur. gidip şimdi zaten ağzımı yıkayacağım. Güzelce çalkalayacağım. Lütfen 3 parmak. Ya, üç pis, parmak pis, kuralını. <gülüyor> Aynı şey futbola maalesef. ya yani o ne kadar saçma gereksiz Niye bir şey. Niye onu şey yapmadılar ya? Çizgiyi geçince top mesela ötse bir şeyler. Evet onu yaparlar normalde. Çünkü yine konu Oyunun oraya gelecek. Oyunun bozulur diye mi acaba? Çünkü oyunda biraz böyle hakem hatasının da oyunda yeri var. İnsan faktörü demişti evet. Öyle böyle bir şey insan faktörü lafını hiç söylemedi. İnsan faktörü. Benim en son duyduğum şey karataş faktörüydü. At yarışlarında geçer. At yarış. At yarış. Hayır. ceza alacaksın çünkü ikinci ismini yap gelmedi. Ay at yarışını kısaltmasının korkunç bir şey olacağını fark ederek durdu. Solar bir dirdi. <gülüyor> ay vallahi var ya, ben gideyim ağzımı bir daha yıflayayım ya vallahi bu böyle <gülüyor> olacak. <gibi> <gülüyor> Yemin ediyorum. <gülüyor> bu ne ya? Bu ne ya? <gülüyor> ay ay neyse ya aman. Hiç yeni oyun bulundu mu? Yeni oyun mu? <gülüyor> bir dakika bir dakika. Ne demek istediğini tam olarak anlaşılmıyor. Yani şimdi futbolun kaç Sifa 99 mesela o mu? Kaç yıldır var futbolun tarihi? 100. 100 mü? 100'ü geçti canım. Ve 100 yıldır 100, 100 Hayır, futbolu geçemez zaten de şimdi popülerlikte şeyde. Yani bir yeni bir top şekli bulsunlar, yeni bir zopa bulsunlar, takım yedilişerden takım olsun, saha engebeli olsun falan filan. Hiç bulamadılar ya Amerikan futbolu. İşte basketbol, voleybol. Neyse Olimpiyat oyunu mu istiyorsun? Yani şey Olimpiyatta falan. Yani böyle bir takım tutsun insanlar, bir şey yapsınlar. Ha, yeni hiç... bir oyun istiyorsunuz. Niye bulamıyorlar ya? Çünkü o zamanında şey dediler. Yani beyler, bunu, bunu burada bitiriyoruz. Pa en son noktaya geldik yani. Para getirecek bir şey olduğu belli zopalarını bulsunlar bir şeylerini bulsunlar zopaları 5 liradan yapıp 55'e satacaklar belli yani adamın hemen yani olayı ticari boyutta 5 liradan yapıyor 50 liraya satıyorlar onları ya vardı onlar hiç esprisi olmuyor çim okeyi var bilmem nesi var falanı var Biz yeni nerede? bulundu mu diyor ama yani mesela çim Öyle... okeyi de bunlardan şey yani en en son yeni yani. mi olması lazım yoksa futbol dışında böyle popüler olan bir şey mi olması lazım, yok, yok. lazım. yeni birilerinin oturup ha. kağıt üstünde mesela hani eski badminton bir oyunu... gibi onlar evet. da hep eski oyunlar. Çok, yani, Badminton çok şey değil canım. Yeni sayılır. Var öyle bir iki tane ya. Var var. O, Güzel Piyas hepsini bulmuşlar onlar. aslında. Squash'i buldular herhalde. Squash yoktu. Squash'i buldular. Biri öyle da şey yani, değil. Buldum lan o değil O da egzersiz herhalde değil mi? Tam spordan ziyade. Yok canım ziyade. bildiğin spor, o spor. Maç olarak Maç ediliyor Squash tabii canım. O da çok zevkli bir spordu yani. Squash takımı var Esas mı? Esas şey o var şekilde. mesela onu ben de söyledim. Yani Amerika, Güney Amerika ülkelerinde var galiba yaygın olarak. Böyle ellerinde bir şey var böyle hafif. İşte o da eski o da Mad Men'de vardı Amerika'ya getireceğim bu Neymiş? çok popüler olacak diye. Ben anlamadım ne? Bumerang gibi bir şey böyle topu uzağa atıyorsun. Evet top, <gülüyor> kavisli top oradan böyle. kavisli böyle. böyle bir kanal var oradan kavisli fırlatıyorsun duvardan geliyor onu böyle lap diye yakalıyorsun. O zaten lıp diye bırakır kendini. O da 60'larda falan şey. Hayır popüler olmayabilir tamam yani tutmayabilir ha. her oyun ama... E bir, en azından bir kafaya görmek de bu evet. kadar teknoloji var, bir şey var. Abi şimdi bulsam bile yani sen mesela süper bir şey bulsan. Evet. Onun böyle takım onun için takım kurulacak. Yani uzun Açık uzun, şey iş, uzun. bilmiyor falan Ondan sonra kuralları anlatacaksın. Ondan sonra sevecekler. O sevdim diyenlerin bir süre sonra bazıları mesela gidecek işleri güçleri sebebiyle. O adam çok seviyordu benim oyunuma ama artık yok falan diye. yani bir şimdi... avuç insanla uğraça. Ondan sonra yani çok zaman alır ya. Ya sokaklarda çocukların oynamasını zaman alır da gene bir havalı bir şey olsa seyredersin ya. Güzel olmaz mı? Böyle daha teknolojik bir şeyler olsa lazerli mazerli, roketli, yaylı. Tamam yapacağım. E bunun için ben kafa yormaya şu an itibariyle başlıyorum. Ben onun bir fizibilite çalışmasını yapayım. Hayır şimdi yani, üniversitelerde spor bölümleri var ya. E, var orada ya. mesela bitirme tezi olarak bir şey versen yeni oyun bulun. Çok güzel. Dur bakalım. Hocam ben, ben onu şey yaptım. Dur bakayım dur. Dur Fahir sen hiç, hiç şey Dinleyicilerimiz arasında sporla ilgili olanlar vardır ya. Hiç belki yok, takip hiç. ediyorlar. Şunlar kastı işte İngiltere'de bir şey kasıldı olmadı. Mesela hurling var ama şeyde. Hurling dedin hurling mi? Hurling Yok hurling çok da popüler falan ama böyle bir ama yeni bir spor değil. Hmm yeni yani. değil şey i̇şte Hep geleneksel canım şey olarak L mesela ne bileyim güreş de takım üç kişi birbirine girse mesela o da bir, o bir spor olabilir. <gülüyor> Üç, bir Ü, üçlü güreş diyorsun yani. Üçlü güreş olabilir, şey olabilir. Bu Amerikan güreşi dediğimiz şey. Pankreas mı? Bu yeni mi? Mesela o, ya, o da aslında. Ya o şey zaten hiç şey yok ki. Evet doğru şu. Neyse canım bu çocuğun böyle sıkıntıları var. Bunu halledeceğiz. Şeyler el ele mesela güzel çalışıyor bak. <gülüyor> ne Onda hiç sesimi çıkarmıyorum. Zaten çıkarma. <gülüyor> bu dövüş sanatlarında yeni yeni teknikler buluyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan ama özü aynı olduğunda o da tam yenilik sayılmaz. Yok böyle yeni bir top fernesine. şekli. Bir ya topun, topun topu. yeni şekli ne olacak? Zaten hepsi yapılmış. Düşün hepsini. Hepsini bir düşün. Hep yuvarlak oluyor da işte Amerikan futbolunun topu mesela değişik. Ha. Ondan sonra beyzbolun topu. Badminton'un topu da de değişik. değişik evet. Ne yapabiliriz buna? Badminton tüy zaten Türk Dil Kurumu TÜYTOP diye bir şey buldu. TÜYTOP. <Gülüyor> Air Sports diye bir, şey, bir kategori var. Burada kategoriler var. Oradan düşünelim. Auto Racing. Olimpik. Kategoriler bunlar. Sevgili dinleyiciler. Oktay'ın portretik bilgisayarından Ondan bakmaktayız. Sonra... O yüzden lütfen paniğe kapatın. Chess. Chess. Yani satranç. Yani satranç. Yani i̇şte, Kriket. İşin acı tarafı yeni oyun çıkmadığından satrancı falan spor olarak şey yapmaya başlıyor. Flur bol. Ne o? Flur bol. Flur bol. Ne bu? Floor. Yer topu. Yerden top yuvarlı. Yer topu hepsi giriyor mu? Futbol falan yer topu mu oluyor? Ben öyle sağlık topuyla bir oyun oynuyorlar. yerde bulacağım. yuvarlıyorsun. Hiç havaya çıkıyor çünkü komşular rahatsız oluyor diye. Oyunun özü o. Hmm. Bacaklarını açıyor çocuklar birbirlerine topu yerden yuvarlıyorlar. Ondan Zevkli bir oyun. Softbol. Softbol var mesela. Var var. O da var. O da zaten yani, o mi? da yıllardır. Softbol beysbolun çocuk versiyonu. Olimpik. <gülüyor> Çok yaşa. <gülüyor> Olimpik çocuklar. Eğlencemizi <gülüyor> yarı bırakmak zorunda Telefonlar kalmak. geldi Gelir tabii ya. var mı hakikaten? Korfbol var. var. Çok Korf heyecanlıyım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Cihan. Cihan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz sizi. Hoş bulduk. Yani aklıma şöyle bir şey geldi. Mesela motor bol veya e, kar bol gibi sen şey olabilir. yapılabilir. Nasıl yani? Arabalar He. birbiriyle şey yapıyor. ha Ortada bir top. Fillere falan futbol oynatıyorlar. O tip evet, bir şey evet, mi? Evet, yani evet. Şimdi e, hokey mesela polo'dan başlıyor. bu hokeyi ne kadar gidiyor? Çim hokeyi, pus hokeyi. Yani o, yakın zaman içerisinde arabalar veya motorlarla da yapılabilir yani. Arabadan yani, diyorsunuz oynayalım. Ya arabalar birbirini çarparak o, olaya bir action katabilir. Ha faal olur orada diyorsunuz. Yani faal olabilir ya da daha farklı bir şey olabilir. Daha farklı ne olabilir? Ya. Habire sahada da şey, bilir kişiler koşacak hakem yerine. Habire orada koşup hasar tespiti yapacak. <gülüyor> o şey, e, po trafik polisi. Trafik polisi de hakemlik olarak şey. Yani şu an yazdım. Şu, evet. an Abi ona, şu an yazdın şey. şimdi Cihan Bey'e böyle e, esprili de olsa böyle bir yükleniyoruz ondan sonra herkes böyle yüklenince yeni spor çıkmıyor, çıkmıyor doğru, cesaret aslında. vermek cesaret. yerine böyle eskili yapacağız yazın. şaka yani, yapacağız vallahi, e, yani araba ama çok geniş alan lazım ona da ya. yani söylediğin şey araba ya, motor belki ha. ben motor sporlarıyla böyle. nasıl Söyledim ilgileniyorsunuz söyleyeyim. Cihan Bey Yani izleyici olarak kendim yaparım değil, tabii. Hı -hı. tamam yani mesela dünyaya baktığın zaman hani ülkeye göre farklı kültürler nasıl oluyorsa motor sporlarında da öyle farklılıklar oluşabiliyor Yani Amerika'ya baktığın zaman form 1 bir fazla izlenmiyor IndyCar veya NASCAR gibi araba yarışları yani kendi serileri daha ön hı, hı Evet daha popüler. Ama yani mesela formü bir de geçiş sayısı almış. Hep öyle söylerler. Hı. Ondan dolayı heyecan bulamıyorlarmış Amerikalılar. Hı. Ondan dolayı IndyCar veya NASCAR yani daha çok o onun o açık steror o oval pistlerde işte kaza sayısı fazla olmasından, geçiş sayısının fazla olmasından ya onları yaklaşık 20 25 serilik yarışlar oluyor. Hı. O 20 25 serilik yarışlarda yaklaşık 10 12 şoförlük pilot kazanabiliyor. Ya yani formel 1'deyse mesela en fazla 5 6 pilot kazanabiliyor içerisinde. Aşırı dileme yaptınız benim kafamım. Buna mısındır? göre de, kafam. buna göre yeni sporlar diyor Ona yani. Ona göre diyor. Yeni diyor yapın diyor. Yani kültür diyor. Benim anladığım Cihan be kültüre göre diyor şey yapar diyor. Onu diyor. Yapacağız diyor ya. Yani yani. Sizin yani tam olarak bir... şey yaptığınız neydi Cem yani... Bey? Araba, araba ile bir Toplar yandan top birbirine. olacak. Ama gene futbol oyunun gibi bir tipi bir şey diyor Yok yani. Yok ya sota olacak işte elinde gene. Araba Sa ne C Sa şeyden Sa mi camdan mı sarkıtacak? Üstü ya, açık araba düşün açık sen ya. de ne Aa, kadar şey düşünsün şey yapabiliriz ya. levye koydurabiliriz o da olur. Evet Dilara benim topumdu falan gibisin ama böyle çıkışabilirsin. Ve şeyden camdan elini çıkarıp mesela bir dur falan gibi. Hala harika. cam diyor ya üstü açık araba diye düşün ya. Cam yok. Değil mi Cihan Bey? O ben size anlatırken öyle. Ya, üstü açık şu. arabanın sağ sağından veya solundan kolunu uzatacaksın yani. Sonuçta camın üstünden kolunu uzatacaksın. O da haklı. O da doğru. <gülüyor> Orası da doğru. Tabii yeni bir spor dalı daha iyi şekillenirken tabii ki... O zaman iki sınıf olur. Yani, yani bir üstü açık, üstü açık üstü arabayla yapılır yeni bu. bir bir spor dalı bulun diye ben de zorlayarak böyle Hı. bir şey çıkartmıyorum. Vallahi zor değil. Biz <gülüyor> zaten bir destek <gülüyor> mi vermeye çalışıyoruz? Yani tabii yani evet. Şey olarak düşün Sizin daha yeni fikirlerle bulmanız için bulduğunuz fikirleri biraz sağdan soldan dürtüyoruz. Yoksa şey değil. Yani, yani mesela <gülüyor> araba e, üretilir bir firma sponsor olabilir. E, X bir firma X bir modeli evet. e, bu şeyler için. Sırf Veya bu takım... yarışlar için kullanılan bir model. Yani sırf yok. Örnek vereyim. E, yani bir takımda Volkswagen Polo olur. Diğer takımda Renault Clio olur mesela. Ama şimdi diğer araba markalarında Hepsini saymak, saymak görmek görmek zorunda görürüz. kalacağız yani. Yani C sınıfı arabalar. C ha. sınıfı. C sınıfı. Bir de aşağıladınız C sınıfı. A sınıfı, sınıfı, sınıfı da olsun. B yani sınıfı da, da olsun. O da lig işte. Sizin takımınız varsa e, C sınıfından başlıyorsunuz işte. Hı -hı. E, üst segmentlere doğru. Durumunuz C oldukça lig... arabayı yeniliyorsunuz diyorsunuz. <gülüyor> evet yani. aynen öyle. Kredi falan çekersiniz olur bir şekilde olur ya. Yani. <gülüyor> Artık bir şekilde çekmeyeceksiniz ben de. <gülüyor> <Peki>, çok teşekkürler Cihan Çok seneler sonra Cihan Bey sizden bahsedecek. Bu sporun ilk temelleri. Modern sabahlarda Cihan Bey atmıştı bu sporun şeylerin diye. Çok teşekkür ederiz. Ya, yayınlar. Sağ ol Ha öyle bahsedecek ya. Yani şey yapıyoruz ama iki tane marka vermiş zamanında diye de o, o da <gülüyor> Beyla, bizim başımıza da dert olan konuşması da... olacak. Biz niye boş duruyoruz diyerek şey yapmışlar bu yola girmişler. Günaydın efendim. Merhaba. Durma. Merhaba. Hı hı. Doğu, Doğu Özdemir. Doğu Bey, Doğu Bey hoş, hoş geldiniz. geldiniz. <gülüyor> Buyurun. Hoş. hoş bulduk yalnız Levent Kırca kılığında arıyorum seni. Nasıl? Sarhoş tiplemesi mi? Yok tam olarak öyle değil. Mesaj kaygısıyla yani. Ha, ha, yüzden. Ay Bir dakika ha. dur. Bizde hazırlığımızı yapın. Bunu söylediğiniz iyi oldu. Çünkü bazı şey, hazırlıksız şey, yakalanırız. Alayım. Alayım, alayım fon alayım. Da... <gülüyor> dinleyicilerimiz çok bilinçli dinleyici hali. Levent Beni gerçekten fon. çok mutlu ediyor ya. Onu patlattıktan sonra. Ha, gayet ya. güzel efendim. Şimdi bizde az önce konuşan arkadaşım motor sporları dedi ama benzinin 5 lira olduğu yerde ne yapıyordu? Allah! Evet. Teşekkür ederim. Duo Bey ee, e, hakikaten aynen. de Mayıs ayında yapacağımız Levent şenliklerine size özel konuk olarak. E, <gülüyor> dünyanın en pahalı benzeri falan filan onlar. Bu kadar aynen. mı? Espriyi yaptınız kaçtınız mı? Yok yok canım e, oyun şeyim de var. <gülüyor> e, oyun, oyun fikrim de var. Bu, fonu alıyorum o zaman. Fonu kapatalım evet. ona tamam, istediğiniz e. özel bir fon varsa onu da koyarız yani. F fonu kapanmıştır. Evet. Dobei vallahi yani neşe Programı aldı götürüyor Doğu Bey arada, Çünkü biz e, Plan şu. Buyurun. E, iki tane takıp çıkartıyoruz. Ortalama 10 kişi. Birer <gülüyor> ortalama bak <gülüyor> <mi var>? abi. <gülüyor> e, birer kazık veriyoruz. Ortaya da bir tane sandık koyalım. Tam böyle bir şey düşüştü. Ben yani Levent Kızı ekibinin zaten hani bunu canlandırdığını düşünelim. Tamam. Önemli o lan sandığı açıp kazı yapmak. Kazı tutmak mı? Kakmak, kazık çakmak yani. Kazı, kazık, kazık. Nereye kakıyoruz kazığımızı? Bir de onun da bir yeri var zaten. Hani bir bir yeriye evet. tamam, toprağa, yeri. Tamam, Toprağa toprağa yer. yer açılmış. Evet, bir yeri. Ye. İyi nişekleri kullanamam. O yerin bir sahibi var. <gülüyor> Tabii canım bir yeriye, bir yeriye. Ye. Yeri ye. Tabii. Dolayısıyla öbür takımda engellemeye çalışıyor her şey serbest nasıl bence güzel işte bak nasıl uçmaları... derken nasıl engellemeye çalışıyor i̇şte o kazıyın engellemeye çalışıyor bazen ama... kendini feda ediyor tam o bir yeri üstüne yatıp bla diye mesela adam ben geliyor. çok ikna oldum özellikle şey dedi ya Doğulu Bey Levent Kırçı ekibi dedi ya, orada böyle yüzler gözümün önüne geldi tıp i̇şte tıp o. tıp tıp tıp diye takımlar çıktı yani Evet, yalnız evet. şöyle e, sıra ile tabii bu iş. Tabii ki. Hani, <gülüyor> yani biz de öyle düşünmüştük zaten. Yani tabii, bir de e, yani o engellemeyi çalışan kazı elini aldığı zaman o da şey yapmaya çalışıyor. O da aynı sıra, sıra Çünkü olmayacak. sıra onda. <gülüyor> sırayla beraber evet. puan da geçiyor olabilir. Voleybol'da mesela onu yaptılar ya çok. Evet. Aa, ne, şey i̇smini var. ne koyalım bu oyunun? Daha doğrusu ne koydunuz? Şimdi, var mı? E, Valla az önce aklıma geldi. İsmini düşün, düşünmedim. Düşünmediniz. Ee, i̇ki evet. kazık, bir sandık var, değil mi ortada? Ee, yani evet aşağı yukarı KD Aa, çok güzel bir şey buldum Harika buldum adını KDV koyalım KDV ilk çıktığında çünkü hmm. e, Mizah dergilerimizde filan Açılımı dalga geçiliyordu da Kazık hmm. daima vatandaşa diye Aaa güzelmiş o evet. Da çok, bu da gayet Levent Kırca oldu. Ben eee... Siz makyajı, bir, bence ben bir... Levent Kırcasınız bizi kandırıyorsunuz. Siz bir hasta. E, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Makyajımı siliyorum ben geçiyorum direksiyonum başına arkadaşlar. Peki Doğubay çok teşekkür ediyoruz. Hadi güle, güle güle hoşçakalın. Bir gün mükemmel bir gün olacak.